210. mektup. Bu mektup Mevlana Şekib-i İsfahaniye yazılmıştır. Nefahat kitabındaki bir yazıyı açıklamakta ve nasihat vermektedir. Bu fakire lütfederek gönderdiğiniz şerefli mektubunuzu okumakla sevindik. Selamette olunuz. Bu yolun büyüklerini seviniz. Bu sevgi ömrünüzün sermayesi olsun. Kıyamet günü bu fakirin sevgisiyle diriliniz. Fakirlikli övünen ve fakirliği zenginlikten üstün tutan büyük peygamberimiz hürmeti için Allahu Teala duamızı kabul buyursun. İhsan buyurarak nefahat kitabındaki Şeyh İbni Sakine Hazretlerinin müridinin hikayesini yazıyorsunuz. Şöyle ki, bir gün gusül adesti almak için Dicle nehrine dalmıştı. Başını sudan çıkarınca kendini Nil nehrinde buldu. Mısır'a geldi. Burada evlendi. Oğulları oldu. Yedi sene sonra gusül abdest almak için Nil nehrine daldı. Başını çıkarınca kendini Dijje nehrinde buldu. Evvelce Dijje'ye giderken Dijje kenarına koymuş olduğu elbiselerini koyduğu gibi buldu. Bunları giydi. Evine geldi. Zevcisi karşılayıp misafirlerin için istediğin yemekleri hazırladım dedi. Yavrum, bu hikayenin güç gelen yeri yıllarca yapılacak şeylerin bir anda yapılması değildir. Çünkü böyle şeyler çok görülmüştür. Peygamberin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesin göklere gidip binlerce senelik yolları geçtikten sonra geriye gelince yatmış olduğu yerin daha soğumamış olduğunu, avteste ibrikten akan suyun dalgalarının durmadığını gördü. Nefahat kitabında da bu hikayenin sonunda bildirildiği gibi Allahu Teala zamanı genişletmektedir. Bu hikayenin güç olan yeri Bağdat'ta bir an olan kısa zaman Mısır'da 7 sene uzamaktadır. Mesela Bağdat'ta o an hicretin 360. önce yılıysa Mısır'da o anda 367. yıl olmaktadır. Buysa akla ve nakle uygun olmayan bir şeydir. Böyle bir şey bir iki kimse için olabilir. Başka başka şehirler ve başka başka yerler için olacak şey değildir. Bu fakirin hatırına şöyle geliyor ki bu iş uyanıkken olmamıştır. Bir rüya olabilir. Bunu dinleyen kimse rüya sözünü ruyet olarak anlamış olabilir. Uykuda olan, uyanıkken olmuş sanılmıştır. Böyle yanlışlıklar çok görülmektedir. Belki rüyada görülmüş ve rehberine rüyada söylenmiş, sonra çocuklarına anlatılmıştır. Kitapta bu hikayeden sonra Muhiddin Arabi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinden haber verdiği hikayete bunun gibidir. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Cesedi terbiyeden ruhtur. Kalıbı terbiye eden kalpleri sözünün açıklamasını istiyorsunuz. Yavrum, bu sözlerin ikisi de bir şeydir. İnsandaki alemi halktan olan maddelerin, alemi emirden olan latifeler tarafından terbiye edildiği bildirilmektedir. Ceset kelimesinin ruhla birlikte kullanılması adet olduğu için ve kalıpla kalp kelimeleri de birbirine benzediği için edebiyat bilgisine uyarak böyle yazılmıştır. Nasihat istiyorsunuz. Yavrum, bu bozulmuşluğun ve dünyaya dalmış hayalin ve bilgisizliğim ve başarısızlığımla size nasihat vermeye kalkışmaktan haya ederim, utanırım. Fakat emri maruftan kaçınmaktan da korkarım ki hasislik ve alçaklık yapmış olmayayım. Bunun için birkaç kelime yazmaya kendimi zorluyorum. Yavrum, dünyada kalmak zamanı pek azdır. Bu kısa zamanın çoğu da boş yere geçmiş bulunuyor. Pek azı kalmıştır. Ahiret zamanıysa sonsuzdur. Orada başa gelecek şeyler birkaç günlük işlere bağlıdır. Bundan sonra ya sonsuz nimetler, zevkler veya bitmez tükenmez azaplar, acılar vardır. Muhbir-i sadık yani hep doğru söyleyici bunları haber vermiştir. Elbette olacaklardır. Akıllı olan kimsenin durmadan çalışması lazımdır. Yavrum, ömrün en kıymetli zamanları boş yere geçti. Allahu Teala'nın düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla tükendi. Şimdi ömrün en kıymetsiz, başarısız zamanı kaldı. Artık bununla da Allahu Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaz, kuvvetli zamanda elden kaçıranı kuvvetsiz, kıymetsiz zamanda yakalayamazsak ve az bir emekle ve kısa bir sıkıntıyla sonsuz rahat ve nimetlere kavuşmazsak ve sayısız çirkin işlerimizi az bir iyi işe örtmezsek yarın kıyamet gününde Allahu Teala'nın nuruna ne yüze çıkabiliriz oraya ne özrü ve bahane götürebiliriz bu gaflet uykusu ne vakte kadar sürecek gaflet famu kulaklarda ne kadar kalacak bir gün gözlerden perdeyi kaldıracaklar Kulaklardan gaflet pamuğunu çıkaracaklar. Fakat faydalı olmayacak. O zaman pişmanlıktan, utanmaktan başka yapacak bir şey kalmayacak. Ölüm gelmeden önce yapacak işi bilmeli. Yüzü ak olarak Allahu Teala'yı özleyerek can vermeli. Önce itikadı düzeltmek lazımdır. Dinden olduğu tevatür yoluyla, yani birçok kimsenin söylemesiyle zaruri olarak bilinen şeylere inanmak elbette lazımdır. Bundan sonra fıkıh kitaplarında yazılı olan şeyleri öğrenmek ve yapmak zaruridir. Bundan sonra da tasavvuf yolunda ilerlemek gerekir. Fakat bu, kimsenin bilmediği şeyleri öğrenmek, kimsenin görmediği gizli şeyleri görmek için de değildir. Nurları, renkleri görmek için değildir. Bunlar oyun verici şeylerdir. Herkesin gördüğü şeyler ve renkler yetişmiyor mu ki, bunları bırakıp da riyazetler, sıkıntılar çekerek, Bilinmeyen şeyler ve renkler aranılsın. Bu şeyler ve renklerde, o şeyler ve renklerde hep Allahu Teala'nın yarattığı şeylerdir ve onun varlığını ve yaratıcı olduğunu gösteren işaretlerdir. Bu madde aleminde bulunan güneş ve ay ışıkları, alem-i misandeki nurlardan, renklerden kat kat daha üstündür. Fakat bunlar her zaman görüldükleri için ve alim de, cahil de gördüğü için kıymet verilmiyor. Herkesin bilmediği, görmediği nurlar aranıyor. Farisi'nin dediği gibi, kapı önünden akan su bulanık görünür. Tasavvuf yoluna girmek, İslamiyet'in inanılacak şeylerine imanı kuvvetlendirmek içindir. Böylece iman, düşünerek anlamak zorluğundan kurtularak, görmüş gibi sağlam ve vicdani olur ve kısaca inanmak yerine etraflı ve derin iman hasıl olur. Mesela Allahu Teala'nın varlığına ve bir olduğuna önce düşünerek veya başkalarından görerek inanıyordu. Tasavvuf yolunda ilerlemek nasip olunca o düşünerek ve işiterek olan iman şimdi bularak anlayarak hasıl oldu. İman olgunlaştı. İnanılmasın gerekenlerin hepsine de böyle iman hasıl oldu. Tasavvuf yoluna girmenin ikinci faydası, fakıhta bildirilen vazifeleri yapmakta kolaylık elde etmek ve nefsi emmareden ileri gelen güçlükleri yok etmektir. Bu fakir iyi anladım ki tasavvuf, isâmiyetin yardımcısıdır. İsâmiyetten başka bir şey değildir. Böyle olduğunu mektuplarımdan kitaplarımda açıkladım. Bu iki faydaya kavuşmak için, tasavvuf yolları içinde Ebu bekir yolunu seçmek iyi ve daha uygundur. Çünkü, bu yolun büyükleri Sünnete seniyeye yapışmışlar ve bidatlerden sakınmışlardır. Bunun için sünnete yapışmak nasip olup da ellerine bir şey geçmezse üzülmezler, sevinirler. Eğer ahval ve mevancide kavuşur fakat sünnete yapışmakta gevşek davranılırsa, o halleri, vecleri hiç beğenmezler. Hace übeydullah Ahrar Hazretleri buyurdu ki, ahval ve mevancidi bize verseler, fakat eli i sünnet vel cemaat itikadını içimize yerleştirmeseler kendimi mahvolmuş bilirim. Eğer eli i sünnet vel cemaat itikadını verseler, ahval ve mevacidi hiç vermeseler hiç üzülmem. Bundan başka bu yolda nihayette kavuşulacak şeyleri başlangıçta tattırırlar. Bunun için daha ilk adımda başkalarının en son kavuşacaklarını ele geçirirsin. Arada yalnız icmal ve tafsil bakımından fark olur.'' Yani topluca kısa ve açık, geniş olmak farkı vardır. Bu yol, ashab-ı kiramın yoludur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk sohbetinde öyle şeyler kazanmıştır ki, ümmet arasındaki velilerin bunlara en sonda kavuştukları bilinmemektedir. Bunun içindir ki tabiinin en üstüne olan vesel Karani Hazretleri, Hamza'nın katili olan Vahşi'nin, Resulullah'ın bir kerecik sohbetinde bulunmakla yükseldiği mertebeye yetişememiştir. Çünkü sohbetin fazileti, bütün faziletlerin ve kemallerin üstündedir. Çünkü onların imanları görerek kuvvetlenmiştir. Bu nimet başkasına nasip olmamıştır. Farisi'nin dediği gibi, işitmek, görmek gibi olabilir mi? Bunun içindir ki, Bunların bir avuç arpa sadaka vermekte kazandıkları dereceler başkalarının daha kadar altın vererek kazandıkları dereceden kat kat daha yüksektir. Ashab-ı kiramın hepsinin yüksekliği böyledir. Hepsini büyük bilmemiz lazımdır. Hepsine iyi gözle bakmalı, hepsini sevmeli, övmeliyiz. Çünkü ashab-ı kiramın hepsi adildir. İslamiyeti bildirmekte hepsi ortaktır. Birinin bildirdiği ötekinin bildirdiğinden daha kıymetli değildir. Kur'an-ı Kerim'i onlar topladı. Ayet-i Kerimeler her birinin adetine güvenerek hepsinden birer ikişer alınarak bir araya getirildi. Bir kimse ashab-ı kiramdan birinin kötülerse bu sözü Kur'an-ı Kerim'e dokunur. Çünkü birkaç ayeti kelime kerime ondan alınmış olabilir. Bu büyüklerin aralarında olan çekişmelerin muharebelerin iyi sebeplerle yapıldığını söylemeliyiz. Nefse uymakla, kin ve inatla olmadığına inanmalıyız. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Hazretleri ashab-ı kiramı çok iyi tanıyordu. Bu büyük alim diyor ki Allahu Teala o kanlara ellerinizi bulaştırmadı. Biz de onlara dilimizi karıştırmayalım. İmam cafer Sadık Hazretleri'nin de böyle söylediği haber verilmiştir. <Gülüyor> 211. Mektup Bu mektup Mevlana Yar Muhammed Kadimi i yazılmıştır. Mevlana'nın bir sözünü açıklamakta ve insanları kemale getirmek için irşat etmek için lazım olan şartları bildirmektedir. Kıymetli kardeşim Mevlana Yar Muhammed Kadim'in güzel mektubu geldiği bizleri sevindirdi. Hak Teala sizi yüksek derecelerin en üstüne ve herkese yükseltmeye ve irşat etmeye kavuştursun. Seçmiş olduğu peygamberi ve onun yüksek Ali hürmetine duamızı kabul buyursun. Sual, Mevlana Hazretleri kucağında olan Nazı Hak-ı demiştir. Bunu söylemek caiz midir? Cevap, bu yolun yolcuları böyle şeyler çok söylemiştir. Bir salik tecelli suriye kavuşunca tecelli eden sureti, görünüşü Hak-ı sanıyor. Büyük alim İmam-ı Hâce Yusufi yusuf -i Hemedani Hazretleri, ''Bu görünenler hep hayaldir. Bu hayallerle tarikatın çocuklarını yetiştirirler.'' buyurulmuştur. Biz de böyle söyleriz. Tasavvufu öğrenmek için size izin verildi. Bunun üzerine faydalı birkaç şey yazıyorum. Can kulağıyla dinleyiniz. Davranışlarınızı buna göre ayarlayınız. Tasavvufu öğrenmek için bir talip yanınıza gelince çok düşününüz. Bu yoldan size istidraç geleceğini, yıkılabileceğinizi göz önüne getiriniz. Ele talebe gelince içinizde bir sevinç, bir rahatlık duyarsanız Allahu Teala'ya yalvarınız, ona sığınınız. Çok istihare yaparak ona tarikatı öğretmek uygun olacağını ve istidraç ve yıkılmak olmadığını iyice anladıktan sonra öğreniniz. Çünkü Allahu Teala'nın kullarına iş vermek ve onlarla uğraşarak kendi vaktini elden çıkarmak ondan izinsiz caiz değildir. İbrahim suresinin birinci ayetinde mealen, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan çıkarıp nura kavuşturmaklığın için buyuruldu. Büyüklerden biri ölmüştü. Şöyle bir ses işitildi. Sen benim dilimde kullarıma karşı zırh giymiştin öyle mi? Yani... Benim dinim üzerinde kullarıma hiç çekinmeden söylüyor, emrediyordun diyordun denildi. Evet, cevabı verildi. Kullarımı niçin bana bırakmadın? Gönlünü niçin bana vermedin buyuruldu. Size ve başkalarına verilenizin şartlara bağlıdır. Allahu Teala'nın razı olduğunu anlamadan iş yapmamak birinci şarttır. Şartsız, bağlantısız izin vermen zamanın daha gelmemiştir. O zaman gelinceye kadar şartları yerine getirmeyi iyi gözetiniz. Haberleşmemiz lazımdır. Mire de böylece yazmıştım. Ondan da bilgi alınız. O zamanın gelmesi için ve şartların sıkıntılarından kurtulmanız için çalışınız ve selam. 212. Mektup Bu mektup Mevlana Muhammed Sıdık-ı yazılmıştır. Suallerine cevaptır. Arka arkaya iki kıymetli mektubunuz geldi. Bizleri çok sevindirdi. Allahu u Teala sonsuz ilerlemeler ihsan eylesin. Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Sual Tasarrufu kuvvetli olan bir rehber Yaradılışı elverişli olan bir müridi kendi tasarrufuyla onun yaratılışında bulunan mertebenin daha üstüne çıkarabilir mi? Cevap: Evet, tabii ki çıkarabilir. Fakat onun yaratılışına uygun mertebelere çıkarabilir. Ona uygun olmayan mertebelere çıkaramaz. Mesela yaratılışı, Musa aleyhisselamın vilayetinde olan bir müridin yaratılışında bu vilayet yolunun yarısına kadar yükselebilecek kuvveti varsa, Tasarruf sahibi olan bir rehber, kendi tasarrufuyla bu müridi bu yolun sonuna kadar ulaştırabilir. Fakat onu Vilayet-i Musevi'den, Vilayet-i Muhammediye getirerek bu yolda ilerletmesi işitilmemiştir. Sual İnsandaki beş latifenin en latife olan ahfa latifesi hangi mertebelerde nefsi emmare gibi olur? Alçaklıkta, aşağılıkta ona benzer. Cevap Kardeşim Afa, latifelerin en latifisi de bu mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Salik, mahluklar dairesinden dışarı çıkınca, vücub mertebelerinde ilerleyince, o mertebelerdeki zırhlerin ve asıllarına varınca, sıfatların ve şanların sınırlarını aşınca, mümkün ve mahluk olan her şeyi aşağı, kıymetsiz görür. Mahlukların aşağısını da latifini de aşağılıkla beraber görür. Nefsiyle afa'yı birleşmiş sanır. Sual: Sizden işitmiştim veya sizden işiten birinden duymuştum ki ibadet edenler Allahu Teala'nın hazır olduğunu bilerek ibadet etmek Allahu Teala'ya kusur olur. Köle gibi ibadet etmelidir. Yani Allahu Teala'ya hazır bilerek ibadet etmek edebe uygun değildir buyurmuştunuz. Bunun açıklamasını istiyoruz. Cevap: Yavrum, böyle bir şey söylediğimi bilemiyorum. Başka bir yerde görmüş olmalısınız. Rüyada Adem Aleyhisselam'ı gördüğünüzü yazıyorsunuz. Çok iyidir. Rüyanız doğrudur. Su görmek ilim demektir. Eli suya sokmak ilim edilince kuvveti elde etmektir. Adem Aleyhisselam'ı görmek de bu manayı kuvvetlendirmektedir. Çünkü Adem Aleyhisselam Allahu Teala'dan öğrendi. Bakara Suresi 31. ayetinde mealen "Ademe isimlerin hepsini öğretti" buyuruldu. Bu rüyadaki ilim kalp midir? Kalp bilgilerinden de Ehli Beyte bağlı olanıdır. Buluştuğumuz zaman daha ayrıntılı anlatırım. selam. 213. Mektup. Bu mektup nakib Seyyid Şeyh Ferit Hazretlerine yazılmıştır. Vaz ve nasihat vermekte, Ehli Sünnet talimlerine uymayı övmektedir. Allahu Teala sizi zatınıza yakışmayan her şeyden korusun. Yüce ceddiniz hürmetine duamı kabul buyursun. Er-Rahman suresinde 60. ayetinde mealen, iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Sizin ihsanlarınıza hangi insanla karşılık yapacağımı bilemiyorum. Ancak mübarek zamanlarda din ve dünya selametiniz için dua etmeye çabalıyorum. Elhamdülillah elimde olmayarak bu vazife nasip olmaktadır. Mükafat olabilecek başka bir ihsanda vaaz ve nasihattir. Eğer kabul buyurulursa, bizim için ne büyük nimet olur. Ey asil ve şerefli efendim! Vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarıyla buluşmak, onlarla birlikte bulunmaktır. Allah adamı olmak ve isamiyete yapışmak da Müslümanların çeşitli fırkaları arasında kurtuluş fırkası olduğu müjdelenmiş olan Ehl-i Sünnet ve cemaatin doğru yoluna sarılmaya bağlıdır. Bu büyüklerin yolundan gitmedikçe kurtuluş olmaz. Bunların anladıklarına tabi olmadıkça saadete kavuşulmaz. Akıl sahipleri, ilim adamları ve evliyanın keşifleri bu sözümüzün doğru olduğunu bildirmektedir. Yanlış olamaz. Bu büyüklerin doğru yolundan hardal tanesi kadar pek az ayrılmış olan bir kimseyle arkadaşlık etmeyi öldürücü zehir bilmelidir. Onunla konuşmayı yılan sokması gibi korkunç görmelidir. Allah'tan korkmayan ilim adamları, Hangi fırkadan olursa olsun zındıktır. 72 bidat fırkasının hepsi ehl sünnet değildir. Bunların en kötüsü şiiler ve vahabilerdir. Bunlarla konuşmaktan, arkadaşlık etmekten, kitaplarını okumaktan, evlerine, köylerine girmekten de sakınmalıdır. Dinde hasıl olan bütün fitneler ve azılı din düşmanlığı hep böyle zındıkların bıraktıkları kötülüktür. Dünyalıkları ele geçirmek için dinin yıkılmasına yardım ettiler. Bakara suresinin 16. ayeti i kerimesinde mealen, ''Hidayeti vererek delaleti satın aldılar. Bu alışverişlerinde hiçbir şey kazanmadılar. Doğru yolu bulamadılar.'' buyuruldu. Bu ayet-i kerime bunları bildirmektedir. İblisin rahat, sevinçli oturduğunu, kimseyi aldatmakta uğraşmadığını gören bir zat, için insanları aldatmıyorsun, boş oturuyorsun?'' dediğinde, bu zamanın kötü din adamları benim işimi çok güzel yapıyorlar. İnsanları aldatmak için bana iş bırakmıyorlar demiştir. Oradaki talebelerden Mevlana Ömer iyi bir kimsedir. Yalnız kendisine arka olmak, doğruyu söylemesi için kuvvetlendirmek lazımdır. Hafız İmam da aklını fikrini dinin yayılmasına vermiştir. Zaten her Müslümanın böyle olması lazım değil midir? Hadis-i Şerif'te, Kendine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyuruldu. Biliyorsunuz ki bu fakir, söyleyerek ve yazarak iyi kimselerle konuşmanın ehemmiyetini anlatmaya uğraşıyorum. Kötü kimselerle arkadaşlıktan, bunların kitaplarını okumaktan, kaçınmasını tekrar tekrar bildirmekten usanmıyorum. Çünkü işin temeli bu ikisidir. Söylemek bizden, kabul etmek sizden. Daha doğrusu hepsi Allahu Teala'dandır. Allah-u Teala'nın hayırlı işlerde kullandığı kimselere müjdeler olsun. 214. mektup Bu mektup Hanı Hanana yazılmıştır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kafirlere niçin sonsuz azap yapılacağı bildirilmektedir. Allahu Teala bir kimseyi hayırlı işlerde kullanırsa ona müjdeler olsun. Allahu Teala dünyayı ahiretin tarlası yaptı. Tohumunun hepsini yiyen ve toprak gibi olan, yaratılışındaki elverişli haline ekemeyen ve bir taneden den 700 tane yapmayı elden kaçırana yazıklar olsun. Kardeşin kardeşten ve ananın yavrusundan kaçtığı o gün için bir şey saklamayan dünyada ahirette ziyan etti. Eli boş kaldı. Dünyada ahirette de pişman olacak ah edecektir. Akıllı olan talihli bir kimse dünyanın birkaç yıllık hayatının fırsatı beleri nimet belir. Bu kısa zamanda dünyanın çabuk fükenen ve hepsinin sonu sıkıntı ve azab olan geçici zevklerine, tadına aldanmaz. Bunlarla vakti kaçırmaz. Bu kısa zamanda tohumunu eker. Bir tane iyi iş yaparak sayısız meyve elde eder. Bakara Suresi 261. ayetinde malen Allahu Teala dilediğine kat kat verir buyuruldu. Bunun içindir ki birkaç günlük iyi işe karşılık sonsuz nimetler verecektir. Allahu Teala fazlasıyla ihsan sahibidir. Sual: Karşılığın kat kat olması iyiliklerdendir. Kötülüklerin karşılığının birebirdir. Böyle olunca kafirlere kısa bir zamandaki kötülükler için sonsuz azap yapılması nedendir? Cevap: Dünyada yapılan işin karşılığının nasıl olacağını Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. İnsan bilgisi bunu anlayamaz. Mesela namusu olan bir kimseyi iftira edene 80 sopa vurulmasını emreylemiştir. Hırsızlık haddi olarak hırsızın sağ elinin kesilmesine karşılık eylemiştir. Zina haddi olarak evli olmayanlara yüz sopayla bir sene şerhten sürmek, evli olanlara taş atarak öldürmek cezasını vermiştir. Bu cezaların sebeplerini insanlar anlayamaz bunun gibi kafirlere kısa zamandaki küfür için sonsuz azabı karşılık yapmıştır. Geçici bir küfrün cezası sonsuz azaptır. İslamiyetin bütün emirlerini aklına uygun getirmek isteyen, akılıyla ispata kalkışan kimse peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl değildir. Farisi'nin dediği gibi, Kur'an'la hadise inanmazsan bir kişi, ona hiç sevap verme, konuşma bitir işi. 215. mektup. Bu mektup Mirza Daraba yazılmıştır. Kötü olan dünyanın ne olduğu bildirilmektedir. Yaradılışınızın iyi olduğunu gösteren çok ince düşüncelerinizi açıklayan kıymetli mektubunuz geldi. Bir işe yaramayan bu fakiri okşayan yazılarınıza Allahu Teala habibi hürmetine iyi karşılıkta ricasını buyursun. Yavrum, bu dünyaya düşkün olanlar. Mal para peşinde koşanlar büyük bir belaya yakalanmıştır. Büyük bir derde tutulmuştur. Çünkü bu dünyada bulunan Allahu Teala'nın beğenmedikleri şeyler ve her pislikten daha kötü olan pislikler bu kimselere güzel görünmektedir. Sevimli sanılmaktadır. Necaseti yaldızlamak, zehri şekerle kapatmak gibidir. Allahu Teala insanlara akıl verdi. Akıla bu alçak dünyanın kötülüğünü anlattı. Allah-u Teala'nın beğenmediği şeylerin çirkinliğini gösterdi. Bunun için alimler buyurdu ki, bir kimse öldükten sonra malının zekatını en akıllı olanına vermesini vasiyet etse, zahide vermek lazımdır. Çünkü zahit dünyaya düşkün değildir. Onun dünyaya kıymet vermemesi aklının çok olduğunu gösterir. Allahu Teala çok merhametli olduğu için yalnız akıl şahidini vermekte kalmadı. İkinci ve nakli şahit olarak da peygamberi verdi. Alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberiyle bu bozuk malın iç yüzünü kullarına bildirdi. O yalancı katlerinin cilvelerine aldanmamalarını, ona tutulmamalarını açıkça emir buyurdu. Şaşmaz, doğru olan bir iki şahit varken bir kimse şeker sanarak zehir yese ve altına kavuşacağım diye de necaseti avuçlasa elbette çok alçaktık yapmış olur. Çok pis olduğunu göstermiş olur. Peygamberlere inanmamıştır. Müslüman olduğunu söylese de münafık olur. Onun Müslüman görünmesi ahirette fayda vermez. Yalnız dünyada canını ve malını korumuş olur. Bugün yokluklardan gaflet pamuğunu atmalıdır. Yoksa ahirette ah etmekten, pişman olmaktan başka yapacak bir şey olmaz. Halinizi sık sık bildiriniz ve selam. Farisi'nin dediği gibi. Canım yavrum. Sana sözüm yalnız şudur, körpeciksin yolunda çok korkuludur.